Boş, yaşam için teknoloji. Koca bir yılın sonuna geldik. 2020'nin son gününden herkese merhaba. 3 yıl önce Antarktika buz sahanlığından koparak dünyanın en büyük buzdağı haline gelen devasa buz kütlesi Macaroni ve imparator pengüvenlere ev sahipliği yapan Güney Georgia adasına doğru endişe verici yolculuğunda parçalara ayrılmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Buz Merkezi US National Ice Center tarafından yapılan açıklamada merkezdeki bilim insanlarının Sentinel 1A uydusundan alınan görüntülerde yeni ortaya çıkan parçaları tespit ettiklerini belirtti. Live Science'ın aktardığına göre ilk kırılma da 15 Aralık tarihinde gerçekleşmişti. Yeni parçalarla birlikte şu anda birbirinden ayrı 4 ayrı buzdağı var. Geçtiğimiz Nisan ayında büyüklüğü 5100 km2'nin biraz üzerindeydi bunun. 2020 yılının baharında parçalardan biri Güney Atlantik Okyanusu'nda Penguen fok ve diğer deniz canlılarına ev sahipliği yapan vahşi bir yaşam sığınağı olan Birleşik Krallığa ait Güney Georgia Adası'na doğru ilerliyordu. Uzmanlar adanın sığ kıta alt raflarına sıkışıp kalması durumunda hayvanların yiyecek avlama yeteneklerini büyük ölçüde Müdahale edebileceğinden korkuyordu. Birleşik Krallık Antarktika Derneği'nden bir çevre bilimci J.R. Tarling yaptığı açıklamada hayvanların yiyecek yani balık ve krill bulmak için seyahat etmeleri gereken gerçek mesafe çok önemli demişti. Tarling büyük bir dolanbaşlı yoldan gitmek zorunda kalırlarsa bu durum arada açlıktan ölmelerini önlemek için Yavrularına zamanda geri dönemeyecekleri anlamına gelir ifadelerini kullanmıştı. Ancak görünüşe göre bu su altı rafları aslında parçalanmaya başlamasına neden olan şey şu anda en büyük parçaların adanın kuzeyinde Güney Antarktika çevresel akıntı cephesi olarak bilinen hızlı hareket eden bir akıntı üzerinde taşınması umuluyor. Ancak herhangi bir parça raflara takılırsa gene de bölgedeki yerel vahşi yaşam kesintiye uğrayabilir. Batman'ın Sason ilçesine bağlı Balbaşı Köyü ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Kayağan Mahallesi arasında bulunan Zoraçayı üzerinde yapılmak istenen hidroelektrik santraline tepki gösteren yurttaşlar vadinin sular altında kalmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Projenin faaliyete geçmesiyle birlikte mahalleye bağlı 4 mezra sular altında kalacak. Gelelim Edirne'ye Keşan ilçesinde başlatılan At Arabaları dönüşür projesi kapsamında. Düzenlenen törenle at arabalarını teslim eden 104 kişiye ücretsiz elektrikli triporter dağıtıldı. Proje Keşan Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan 1 milyon 600 bin liralık hibeyle hayata geçti. Deha'nın haberine göre Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu bu proje sayesinde yük taşımacılığında kullanılan at arabalarının ilk defa teslim alınarak yerine ücretsiz bir şekilde elektrikli triporter verildiğine kaydetti. Yeni yapılan bir çalışmayla 1991 yılından bu yana kayıp olan Yıldızlı Gece Alacalı Kurbağası yani Atelopus Ariesk'ü yeniden keşfedildi. Keşif Kolombiya'da yer alan Sierra Nevada ve Santa Marta'da yaşayan yerli Aruhaco halkı sayesinde yapıldı. Harlequin kurbağaları Costa Rica'da Panama'ya zıplayan oldukça başarılı bir tür İklim değişikliği ve patojenik mantar türleri büyük ölçüde onları yok olmaya itti. Şu ana kadar da kara kurbağalarının bilinen tek popülasyonlarının Costa Rica, Capes'te ve Batı Padamalı'nın birkaç bölgesinde olduğu tahmin ediliyordu. Bu ailenin siyah-beyaz benekli bir üyesi olan gece alacalı kurbağasının ise soyu tükenmiş olarak kabul edilmişti. Sogrome topluluğunun bir üyesi ve Francisco José de Tradas Bölge Üniversitesi'ndeki biyoloji öğrencisi olan Canemaco Suarez Chaparro, Aruhaco halkının Sierra Nevada'da Santa Marta'yı kutsal bir yer ve yıldızlı gece alacalı kurbağasını da su dünyasının koruyucuları ve bereket sembolü olarak gördüğünü belirtiyor. Chaparro açıklamasında kaynaklarımızı yönetmeyi ve evimizi korumayı sürdürdük. Bu da toprak ana ve buradaki tüm yaşamla denge içerisinde yaşadığımız anlamına geliyor dedi. Projenin devamında kurbağaların nesillerinin korunması için de araştırmalar sürecek. Ben Uygarız esmi ve programlarımızı derleyen Büşra Yer. Bugünlük sizlere Pozi.org'dan Pozi mutlu bir haberle veda ediyoruz. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ve yaban hayat uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sözen sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Türkiye'de bugüne kadar yaklaşık 490 kuş türü kaydedildiğine Anadolu Ajansı'nın haberine göre ülkede yaşayan bazı kuş türlerinin sürekli görüldüğüne büyük da göçmen olduğu için belli mevsim veya dönemlerde görülebildiğine dikkat çekti söze. Dedi ki bir kısmı rastlantısal konuk olup nadiren görülen türler işte bu nadir türlerden bir tanesi de akkaşlı kiraz kuşu emberitsa Rustica 1900'lü yıllardan sonra Türkiye'de sadece 8 kez görüldü. Sözen Akkaçlı Kiraz Kuşu'nun Türkiye'de ilk fotoğrafının 2008 yılında Soner Bekir tarafından sarı Sarıkamış'ta çekilebildiğini aktararak şunları söyledi. 25 Aralık'ta kente bağlı Çaycuma ilçesinde yaban hayat gözlemcisi ve fotoğrafçısı Özay Özalt Özaydın tarafından türün görüntülenmesiyle Türkiye'de 1900'lü yıllardan sonra 9. kaydı sağlamış olduk. Akkaçlı Kiraz Kuşu'nun Zonguldak'tan kaydı olmadığı için kent içinde 309. kuş türü olarak kayıtlara geçti, dedi. Yeni yılda yine iklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir yıl diliyoruz. Herkese iyi yıllar, esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi